أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين ويا جميع الانبياء والمرسلين ويا جميع الاولياء والحمد olsun kısaca Kadir gecesi nedir beraber onu anlamaya çalışacağız inşallah Allah ayet-i kerimede Kadir Gecesi'ni anlatırken Kur'an içinde Kadir Gecesi bulunan Ramazan ayında indirilmiştir buyurdu. Dolayısıyla bütün Ramazan Kadir Gecesi'nin Kur'an'ın şerefiyle şereflendi demektir bu bizim de bütün Ramazan'ı, bütün Ramazan gecelerini, Kadir gecesi olarak, Ramazan günlerini de Kadir günü olarak anlamamız gerekir. Çünkü gaye Allah'ın muradı bir gece değildir. Bir zaman dilimi değildir. Hepimiz biliyoruz, her yıl Ramazan on gün öne alınıyor, beri geliyor yani. Kadir gecesi Dolayısıyla bütün seneyi dolaşıyor, dolaşmış oluyor. O zaman Allah'ın murat ettiği bir zaman dilimi, bir gece değildir. Nedir? O gecede indirilen Kur'an'dır. Eğer bir gecede Kur'an iniyorsa, onu bin aydan daha hayırlı yapıyorsa, Kur'an bir günüle inince, bir gönül, Kur'an ile buluşunca Allah'ın ayetleri bir kulun gönlüne inince o da 30 bin kat daha kıymetli, daha değerli, daha şerefli olur demektir. Allah'ın ona kadir gecesi demesinin de mutlaka bir hikmeti vardır. Kadir demek kader, takdir demek takdir gecesi kader gecesi. Kadir, aynı zamanda kıymet manasına gelir. kadru kıymet gecesi. Yani bir geceyi bin andan daha kıymetli, daha değerli eğer yapıyorsa, bir gönüle Kur'an inince, Allah'ın ayetleri inince, ona kadrini, kıymetini, şerefini, değerini verir. Ne olarak? Hazreti insan olarak verir. Allah'ın kadir gecesinde, ilk Indirdiği ayetler hangileridir? Onu anlamak gerekiyor özellikle. Öyle ki Kadir Gecesi nedir? Nasıl bin aydan hayırlı olur? Ayetler bir gönüle inince, bir insan Allah'ın ayetlerine, Kur'an'a iman edince, bir gönül Kur'an ile buluşunca, o nasıl 30 bin daha kıymetli, daha değerli olur? Onu anlamaya çalışıyoruz inşallah. ...bin aydan daha kıymetli, daha değerli demek... ...bu bir sayı değerdir aslında. Yani... ...ona göre sen anla demektir. Nasıl ki herhangi bir şeyin... ...çokluğunu ifade etmek... ...isterken yüzlerce diyoruz... ...binlerce diyoruz. Öyle. Ne kadar kıymetli, değerli olur? Kur'an ile buluştuğu kadarıyla... ...Kur'an ile tanıştığı kadarıyla... ...Kur'an'a iman edip onu okuyup, onu anlayıp ona iman edip ahlaka dönüştürüp amele dönüştürdüğü kadarıyla. <gülüyor> Kadir gecesinde inen ilk surenin ayetleri Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbik. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratan Rabbinin ismini oku. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İsmini oku. Ne demek? Daha önce hiç ayetler indirilmemiş. İnin ilk ayettir bu. Varlıkta her ne varsa. Hepsi Allah'ın ayetleridir. Kudretinin delilidir rahmetinin delilidir afaktaki ayetleri oku dedi ama Rabbinin ismiyle oku dedi ellesi <gülüyor> o ki yaratandır her şeyi yaratandır bütün varlığı bütün mevcudabı yaratandır onun ismiyle onun ismini oku bütün varlıkta Allah'ın isimleri tecelli etmiş Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. Onun için bütün varlık ayettir. Bütün varlıklar ayettir. Allah'ın ayetleridir. Allah'ın kitabidir. İnsan Allah'ın özel kitabidir. Okunması gereken kitabidir. Kendine bakınca evet, Allah'ın isimlerini üzerinde okuması gerekir. Varlığa bakınca aynı şekilde Allah'ın isimlerini okuması gerekir. Allah'ın isimlerini okumayı daha önce en Esmaul Husna'yı anlatırken Allah'ın isimlerini anlatırken uzun uzun geniş geniş anlattık. Yaklaşık 200 sene sürdü. Allah'ın isimleri nasıl okunur, nasıl anlaşılır? Eğer öğrenmek isteyen olursa El Esmaul Husna'yı internetten veya arkadaşlardan temin edip dinleyebilir, anlamaya çalışabilir. Okumak demek ikra, okumak demek oku, parçaları yan yana getirip bütünü anlamak demektir. Parçaları yan yana getirip bütünü anlamak. Harfleri yan yana getiriyoruz, kelime meydana geliyor, kelimeler yan yana geldiğinde cümle meydana geliyor, cümleler bir araya geldiğinde ne oluyor? Kitap oluyor. Oku deyince parçaları yan yana getirip bütünü anla dedi. Bütün varlığa bakarken parçaları bir araya getirip okumaya çalışmak gerekiyor. Özellikle insanın kendini okuması gerekir, hayatı okuması gerekir. Eğer okursa ne olur? Okursa hayatın bir imtihan olduğunu ebedi hayatını kazanması gerektiğini, Hazreti insan olması gerektiğini, yeryüzünde Allah'ın halifesi olması gerektiğini anlar. Hangi olay, hangi mesele olursa olsun, Allah onu hangi imtihana tabi tutarsa tutsun, anlar ki, onu okur ki okumaya çalışır. Okumaya çalışınca Allah ona okutur, ona öğretir. Allah mutlaka rahmetiyle muamele etmiş, Kazansın diye ona imkan tanımıştır, bunu anlar. Hangi imtihana tabi tutarsa tutsun. İster bu hayır olsun, ister şer gibi gördüğü herhangi bir imtihan olsun. Eğer anlamazsa ne olur? Okuyup anlamazsa ya da okumayıp anlamazsa Allah hakkında suizanda bulunur. Allah niye şunu şöyle yaptı? Allah neden bana böyle muamele etti? Böyle yapmasaydı olmaz mıydı? Şunu şöyle yapsaydı daha iyi olur deyip Allah hakkında suizanda bulunur. Bu saf cehalettir. Bu Allah'ı anlamamaktır. Bu varlığı, kainatı, olayları, imtihanı, hayatı okumamaktır. Allah bu hitabı yaparken hiçbir ayet indirilmemiş. İndirilen ilk ayettir çünkü. Kainati oku dedi, hayati oku dedi. Kendini oku dedi. Bütün varlıktan Rabbinin ismini oku dedi. Rabbinin ismini oku, Rabbinin ismiyle oku. Rabbinle beraber oku. Kaleq al insane min Oku okay, ki Allah insani alakadan yaratmıştır. Alakasından, zahiri olarak çamurdan, yapışkandan, Manevi olarak Allah ilgisinden, alakasından, yakınlığından, sevgisinden yaratmıştır onu manevi itibarla. İkisini birden söyledi. Önce insanı oku dedi. Sonra bir daha ikre ve rebükel ekrem dedi. Bir daha oku dedi. Sadece insanı okuman yetmez. Oku ki Rabbin ekremdir, kerem sahibidir, ikram sahibidir. İnsana nasıl ikramda bulunmuş, nasıl ikram etmeyi dilemiş onu oku. Rabbinin ikramını oku, keremini oku dedi. Rabbinin nasıl kerim olduğunu oku. Nereden? Kendi üzerinden, kendi hayatın üzerinden. Seni imtihana tabi tuttuğu imtihanlar, o kazanma imkanları üzerinden Rabbin sana nasıl ikram etmiş, nasıl ikram etmeyi diliyor, onu oku dedi. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, وَلَكَذْ كَرَّنَّا <آدم> beni Adem. Biz beni Adem'i, insani mükerrem kıldık. İkrama layık kıldık. İkrama, her türlü ikrama erecek şekilde onu yarattık. Hem dünyada kerem sahibi olsun, ikrama nail olsun hem de ebedi bir hayatta kerem sahibi, ikram sahibi olsun diye yarattık. Ellezî 'alleme bil kalem. O ki kalemle daim etmiştir. Kalemle hem zahiri olarak kalemle talim etmiş, hem de manevi bir kalemle talim etmiştir. Hepimiz biliyoruz, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın okuması, yazması yoktu Yani kalemle yazmayı bilmiyordu. Kalemle yazmayı öğretmiştir demek doğru değildir. Kalem deyince, sadece zahiri değil, bir de manevi kalem var. Herhangi bir şeyi öğrendiğimizde o manevi kalemle onu hafızamıza yazıyoruz. Hafızamıza yazdığımız, ezberlediğimiz, her ne olursa olsun onu o manevi kalemle yazmış oluyoruz. insane الْاِنْسَانَ مَالَمْ yalem. İnsana bilmediğini Allah öğretti. Allah insana bilmediğini öğretir. Öğretti, öğretmeye devam eder. Yeter ki kul öğrenmek istesin. Allah neden ilk surede, ilk ayetlerde Allah insana bilmediğini öğretmiştir? Bunu aynı zamanda Kadir Gecesi'yle beraber anlamamız gerekir. Bilmediğini öğretmiştir, bilmediğini öğretmeye devam eder. Neyle öğretiyor Allah? Vahiy ile. Vahy vahileriyle vahiyleriyle, kitabıyla ne yapar? Öğretmiştir, öğretmeye devam eder. Hazreti Adem'e öğretmiştir. Ondan sonra gelen bütün peygamberlere öğretmiştir. Kıyamete kadar Kur'an'da öğretmeye devam eder. Allah öğretiyor, bilmediğini. Bilmediği ne vardır? Allah'ı bilmiyor. Allah kendini tanıtıyor. Kendini bilmiyor, kim olduğunu bilmiyor. Allah ona onu öğretiyor, onu tanıtıyor hayatı bilmiyor nasıl yaşaması gerektiğini nasıl düşünmesi gerektiğini nasıl konuşması gerektiğini nasıl bir ahlaka sahip olması gerektiğini nasıl amel işlemesi gerektiğini bilmiyor kim öğretiyor Allah Allah'tan öğrenmezse ne olur öğrenmemiş olur kendine göre bir yol çizer o yol onu mükerrem kılmaz kerem sahibi kılmaz ikrama nail kılmaz Allah o mükerrem olsun diye kerem sahibi olsun diye, ikrama nail olsun diye ne yapmıştır? Vahyini indirmiş, insana bilmediğini öğretmiş ve öğretiyor. Ayet devam ediyor. Kella innel insane le Allah hayır dedi. Hiç sizin anladığınız gibi değil. Hiç zannettiğiniz gibi değil. Çünkü insan Haddini aşıyor. İnsan azar. İnsan Rabbini dinlemiyor. Niye azıyor? Allah onu beyan ediyor. En reahus tegna. Çünkü kendini ihtiyaçsız görüyor. Benim Allah'a ihtiyacım yok diyor. Kendini müstahını görüyor. Allah'a ihtiyacım yok. Benim Allah'ı dinlemeye Kur'an'ı okumaya ya da dinlemeye ya da anlamaya ihtiyacım yok diyor. Ben biliyorum diyor. Onun için haddini aşıyor. Onun için azgınlık yapıyor. Sınırı çiğniyor. Kendini müstahını gördüğü için. Kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız gördüğü için. İnne ila rabbiker ruc'a. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Rabbini dinleyip Kerem sahibi olsan da, mükerrem olsan da Rabbine döneceksin. Haddini aşıp, kendini müstahını görüp, Rabbine karşı kendini ihtiyaçsız görüp, azgınlık yapsan da Rabbine döneceksin. Rabbinin huzuruna çıkacaksın dedi Allah. Herkesin kendisine bakması gerekir. Azaba kendini gerçekten müstahını görüyor mu, görmüyor mu? Benim Allah'a ihtiyacım var. Benim Rabbimi dinlemeye, ayetlerini anlamaya ihtiyacım var mı diyor. Yoksa benim zaten bilgim var. Benim yeteri kadar bilgim vardır, öğrenmişim. Bu kadar kitap okumuşum. Bu kadar başka insanların, alimlerin, zatların kitabını okumuşum mu diyor. Eğer diyorsa... Kendini Allah'a karşı müstahını görmüştür. hadeni aşmıştır. Azgınlığı Rabbine karşı yapmıştır. Emre <gülüyor> ahus Kendini müstahını görüyor. ihtiyaçsız görüyor. Biz de beraber kadır suresini anlamaya çalışacağız. Sonra devam edeceğiz inşallah. İnne enzellahu fi leyletil kadr. <gülüyor> Muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma Kadir. Kadir gecesi nedir? Onu biliyor musun? Onu anladın mı? Onu idrak edebildin mi? Ki zaten bu mümkün değil. Onun için Allah böyle soruyor. Kendisi cevap verecek. Leyletul Kadri hayrun min alf seher. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olan gecedir. Tenezzelül melaiketu fiha bi izni Rabbihim min kulli emr. O gecede melekler Rabbinin izniyle inerler. İnerler de inerler. Her bir iş için. O gecede melekler her bir kişiye iner. Her bir kişiye. Melekler iner. Neyle beraber iniyor? Tenezzelül melaiketi ve ruh. Ruhla beraber inerler. Ruh, Kur'an'ın ismidir. Ruh, Allah'ın vahyinin ismidir. Allah'ın vahyiyle beraber inerler. Allah, Kur'an'ı bir sefer indirmiştir, vahyini bir sefer yapmıştır ama O'nun manası sonsuzdur. Bir ayetin sınırsız manası vardır, manaları vardır, onu ancak Allah biliyor. Yani bir kul bir manayı bir sefer bilir, arkasında bir manası daha vardır, Allah onu kulunun gönlüne ne yapıyor? İndiriyor. Bu hep böyledir yalnız. Hiç kimse onun için ben Kur'an'ı tefsir ettim ya da Kur'an'ı anladım, bitirdim diyemez. Sonsuz bir derya gibi içebildiği kadar içiyorsun. Hepsi o kadar. Allah melekleri ruhla beraber indiriyor. Ayetler üzerinde tefekkür ettikçe ayet ona açılıyor. Başka bir manası açılıyor. Yani... Bir arkasındaki katta başka bir mana vardır. Onu anlarsın, gönlünü açarsın, onu tefekkür etmeye devam edersin. Allah onun arkasındakini açar, onun arkasındakini açar. İşte meleklerin indirdiği ruh, bu ruhtur. Bu ayetlerin manası onu diriltir. Onun için Allah ayet demedi, ruh dedi. Dirilten. Ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. Allah ve Resulü. Allah'ın Resulü, Allah'ın vahyiyle sizi diriltene, diriltecek olana, size hayat verecek olana davet ettiğinde hemen onun davetine icabet edin. Yani Allah'ın ayetlerini dinlemeye, anlamaya, üzerinde tefekkür etmeye, ayetlerine iman etmeye, aklaka dönüştürmeye, amele dönüştürmeye hemen icabet edin, koşun dedi. Meleklerin indirdiği vahiy onun manasıdır. Vahyi bir sefer indirmiş. Allah kimin gönlüne neyle ile vahyederse etsin o ayetin bir manasıdır. Allah ona neyi müşahade ettirirse ettirsin ayetlerden birinin manasıdır. Bunu böyle anlaması gerekiyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Size hayırdan ne gelirse o Allah'tandır. Şerden ne gelirse o da sizin kendi nefsinizdendir. Şeytan nefse ilham ediyor. Kötülükse, şerse nefsimizden, hayırsa Allah'tan. Gönlümüze vahyeden Allah'tır. Ruh başka hangi manaya geliyor? Bütün ruhların yaratıldığı ruh. Bu ruha hakikati Muhammediye denir. İlk yaratılan nurdur. Hayat vermeye geliyor. Ona Kur'an da desek olur. Bazı Allah dostları ona kalem demiş. Vahiy demiş. Her ne dense doğrudur. Hayat vermeye geliyor. İnsanı diriltmeye geliyor yani. Selamun hiye, hatta metle'il fecr. Kim bununla buluşursa, gönlünü açarsa, Allah'ın vahyine gönlünü açarsa, o selamette olur. O selamete erer. Kendisiyle barışır, Rabbiyle barışır, hayatla barışır, insanlarla barışır. Her şeyle barışır, selamette olur, selim olur. Gönlü cennet olur. Hatta metle'il fecr. Ne zamana kadar? Gün aydınlık oluncaya kadar. Fecre kadar. Gün ne zaman aydınlık olur? Ne zaman her şey ortaya çıkar? Hakla batıl belli olur. Kıyamet günü. Kıyamete kadar. Yani o, onun özel kıyameti gelinceye kadar. O, ölünceye kadar selamette olur. Neden dolayı? Allah'ın vahiyyuyla buluştuğundan dolayı, O'nun bir kadir gecesi olduğundan dolayı, Rabbinin ismiyle okuduğundan dolayı, Rabbinin ismini okuduğundan dolayı. Ramazan ayı Kur'an ayıdır diyoruz. Kadir gecesi Kur'an'ın indigi gecedir diyoruz. Kadir gecesini öyle bir geceye has kılmıyoruz. Bütün Ramazan geceleri Kadir gecesi mesabesindedir. Allah'ın bize öğretmek istediği bir geceyi Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi kim Kadir Gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları af olur. Anasından doğmuş gibi tertemiz olur. Kadir Gecesini ihya ederse. Kadir Gecesini dikkat ediyoruz. Kadir Gecesini ibadetle geçirirse demedi. Kadir Gecesinde sabaha kadar ibadet ederse demiyor. Kadir Gecesini ihya ederse. Kadir Gecesini diriltirse. Bir insan Kadir Gecesi'ni nasıl dürültüyor? Nasıl ki insan namazı ikame ediyorsa Allah namazı kıl demiyor. Namazı ikame et diyor. Namazı ayağa kaldır diyor. Namazla ayağa kalk demektir bu. Allah'ın huzurunda dur demektir. Allah yolunda yürü demektir. Namaz bizi Allah yolunda yürütmüyorsa Allah'ın huzurunda durdurmuyorsa namaz ikame edilmemiş. Onun için Allah namazı ikame edin diyor. Namazı kıl dememiştir. Hep namazı ve akim-i buyurur. Namazı ikame edin. Aynı şekilde Kadir gecesini nasıl dirilteceğiz? Kadir gecesiyle dirileceğiz. Kadir gecesiyle meleklerin getirdiği vahiy ile diril dedi Allah. Kim Allah'ın vahyiyle dirilirse onun geçmiş günahlarını Allah siler dedi. Gönlünü Allah'ın kelamına açarsa, vahyine açarsa, Rabbinin ismiyle okumaya başlarsa, Rabbinin kerem sahibi olduğunu anlarsa, Rabbinin kendisine ikram ettiğini, ikram etmeyi dilediğini anlarsa, buna iman ederse, indirdiği vahyinin kereminden dolayı olduğunu, Allah'ın ikrami olduğunu anlarsa, onunla dirilirse, onunla dirilmek demek, canlı Kur'an olmak demektir. Sadece başlangıç itibariyle Allah'ın ismiyle okursa artık gözü açılmış artık kulakları işitiyor. Yoksa yoksa gözleri var görmezler kulakları var işitmezler kalpleri var fehmetmezler dedi Allah. Allah'ın vahyiyle dirilmediği içindir bu. Eğer Allah'ın vahyiyle dirildiyse o onun kadri oldu. Kadir gecesi oldu, kadir günü oldu, o kadir insani oldu. Allah katında kadri yüce insan oldu, kadri büyük insan oldu. Allah'ın vahyiyle şereflendi çünkü. Artık o Rabbini dinliyor. Allah kadir gecesi dedi, takdir gecesi, takdir. Bütün takdiri yapan Allah'tır. İnsanın da bir takdiri var mıdır? Evet. Bir de insanın takdiri vardır. Ebedi hayati konusunda takdiri Allah insana vermiştir. Bu takdir senin kendi hayatın için takdir senindir, kulun demiştir. Hem de bütünüyle senindir. Allah ne buyurdu? Allah vahyini yapmıştır. Hak da bellidir, batıl da bellidir, iman da bellidir, küfür de bellidir buyurdu. Dileyen iman etsin, diyen kafir olsun. Bazteci hakkını verdi. Takdir etme hakkını sana verdi. Takdir gecesi, eğer biri gönlünü Allah'ın vahyine açıp, ben Allah'ın vahy ettiğine iman ettim. Bundan sonra Rabbimin ismiyle okuyacağım, ismini okuyacağım. Dediyse, kendi hayatı için takdir etti. Neyi takdir etti? Cenneti takdir etti. Allah'ın rızasını takdir etti. Allah'a kul olmayı kendisi takdir etti. Takdir gecesi. Şeref gecesi dedi. Allah buyurdu ki andolsun ki size öyle bir kitap indirdi ki şerefiniz ondadır. Kadir, bilmet, şeref, izzet. Ne yaptı? Şerefini takdir etti. Allah'ın kendisine verdiği şerefi aldı ve kabul etti demektir. Dolayısıyla Kadir Gecesi demek, şerefini kabul etme gecesi, kendi ebedi hayatı için takdir etme gecesi demektir. Müminler iki kısımdır. Ben müminim diyenler, Müslümanım diyenler iki kısımdır. Biri kulluğu kabul edenler, biri de sadece Kurulu konuşanlardır. İman edenler imanı konuşanlar, Müslüman olanlar Allah'a teslim olanlar gerçekten ama Müslümanlığı konuşanlar. İki kısım insan. Allah'ı sevmeyi konuşanlar Allah'ı sevenler. Allah'a aşık olanlar aşkı konuşanlar. İki kısım insan. Biri Allah'ın kendileri için haklı mümina buyurduğu bu. hakiki müminler, öteki öteki sahtekar, öteki yalancı, yalan konuşuyor. Aşk yok, aşktan söz ediyor. İman yok, imandan söz ediyor. Müslüman de İslam'dan bahsediyor. Mümin de Allah'ı sevmekten bahsediyor. Yani konuşacağına, başını secdeye koy, ya Rabbi senden iman istiyorum, seni sevmek istiyorum. Senin vahyini dinlemek istiyorum, seni tanımak istiyorum, senin isminle okumak istiyorum. İsimlerini görmek, müşahede etmek istiyorum. Bütün varlıkta, kendinde, bütün bana yaptığın, başkalarına yaptığın bütün muamelelerde senin isminin tecellisini görmek istiyorum. Muradını anlamak istiyorum, seni tanımak istiyorum deyip yalvarıp yakarman gerekiyor. Yoksa boş boş konuşuyor. Bu mümine yakışan bir hal, bir tavır değildir. Herkes bakmalidir. Sadece konuşuyor muyuz yoksa gerçekten bu var mıdır? Sadece konuşuyorsa bu yalancıdır. Yalancı demek, munafık demek yani. Allah ait Kerim'de buyuruyor ki, şeyleri, yapamayacağınız şeyleri neden konuşuyorsunuz? Bu Allah'ın gazabına sebep olur dedi. Açtan bahsediyorsun, mümin, Müslüman olmaktan bahsediyorsun ama halin, tavrın, yaşayışın müminin haline benzemiyor. Başka biri sana bakıp herhalde müminler böyledir diyor. Allah'ın gazabını hak ettin. Başkasına kötü örnek oldun. Ne demen gerekiyor? Allah'a iman etmek lazım. Allah'a teslim olmak lazım. Çaba görev, hep beraber sarf etmemiz lazım. Değmen lazım. Yoksa ben böyleyim. Demen doğru değildir. Mümin deyince öyle sıradan bir insani anlamıyoruz. Mümin, Allah'ın vahyiyle buluşmuş olandır. Takdirini yapmış olandır. Rabbini tercih etmiş olandır. Rabbini sevendir. Rabbine teslim olandır. Rabbine dost olandır. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Müminin bir manevi dirilişi vardır. O Allah ile diridir. O, o yaratıldığı Muhammedi korkuyu saçar. Peygamberinin korkusunu saçar. Onun hali, onun güzelliği onun üzerinde görünür. Bakanın, görenin, muhatap olanın onu sevmemesi, yakınlık duymaması mümkün değildir. dara düştüğünde yardımını beklediği odur. Kendisinden emin olduğu kişi o olur. Yoksa lafla ben müminim demesi yeterli değil. O gerçek bir dost. Niye? Allah dostudur da ondan. Mümin Allah'ın velisidir. Allah dostu olduğu için Allah'ın kullarına da dosttur. Müminlerin de velisidir müminler birbirinin verileridir. O müminleri gördüğümüzde hatırlayacağımız Allah'tır. Hatta görmesek, hatırlasak bile onunla beraber gene Allah'ı hatırlarız. Mümin Allah ile bakandır. Rahmetle bakandır, merhametle bakandır. Güzellikle bakandır, onun da görendir. Baktığında güzelliği görür. Eğer bir kul görüldüğünde Allah hatırlanıyorsa, işte mümin budur, veli budur. Hazreti insan budur, Allah ile dirilmiş insan budur. Allah ile kadirli, kıymetli olmuş insan budur. Şerefli olmuş insan budur. Allah'tan bağımsız, bütün izzetler zillettir. Bu Resulullah Efendimiz'in sözüdür. Allah'tan bağımsız, bütün izzetler zillettir. Yani bütün şerefler şerefsizliktir dedi. Onu şerefsizliğe götürür. İster şerefini malından alsın, ister mevkisinden alsın, ister başka bir şeyinden alsın, onu kaybeder. Zillete düşer o. O onunla şeref bulduğunu zannettiğinden ettiğinden dolayı onu Allah'a tercih etmiştir. Allah'ın kendisine verdiği şerefe tercih ettiği için o zillettir. Allah onu rezil eder dedi. Hakiki izzet, hakiki şeref Allah ile beraber olmaktır. Allah'a kul olmaktır. Allah'ı dinlemektir. Allah'ı zikretmektir, Allah'a secde etmektir, Allah yolunda yürümektir. Allah için sevmektir. Mümin olabilmek için, Müslüman olabilmek için önce bir la ilahe illallah demek gerekir. Bu çok ağır bir söz, la ilahe illallah. Burada da insanlar gene iki kısımdır. Bir kısmı sadece la ilahe der ama illallah diyemez. İllallah demek kolay bir şey değildir. Allah'tan başka ilah yoktur der. Ama Allah bir tek ilahdır diye diyor. Mülkün sahibi kimdir diye sorsan Allah'tır der ama malına öyle bir sarılır ki sanki ona aitmiş gibi. Malik odur. Ailesine, çocuklarına Öyle bir rahmet eder ki Allah'ın rahmetini beğenmez. Ben ondan daha merhametliyim der. Rahman ve Rahim olan Allah'tır diyemiyor. Kendini sahibi gibi görüyor. Allah onu bir imtihana tabi tuttuğunda onu hayır değil, şer olarak görür. Allah hayır değil diyor. Kendim için hayrı ben daha iyi biliyorum diyor. İllallah diyememiş. Rahman olan Allah'tır. Rahim olan Allah'tır. Kerim olan, hayır olan Allah'tır diyemiyor. Yani illallah diyemiyor. İllallah derken bütün isimleriyle birden söylemesi gerekir. Bir isimle değil. La ilahe diyor ama illallah diyemiyor. En az günde bunu en az yüz sefer La ilahe illallah demekle karşı karşıya gelir. La ilahe der ama illallah diyemez. Eğer illallah derse ne olur? Illallah derse Allah'a dost olur. Allah'a aşık olur. Allah'ın kendisine yaptığı her türlü muameleyi beğenir. Allah'ın hiçbir işine karışmaz. Allah'a itaat etmek ona ağır gelmez. Rabbini dinlemek ona ağır gelmez. Rabbini aşkla dinler, muhabbetle dinler. Emrini yerine getirirken de aşk ile, muhabbetle yapar onu. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde Rabbine itiraz etmez. Neden şunu şöyle yaptın demez. O bilir ki Rabbi onun için Rahman ve Rahim'dir. Onun için yarattığı rahmettir. Onun için yarattığı hayırdır. Ya hayır hemen onunla beraber gelir ya da arkasındadır. Ya Allah onu temizliyor, yüceltiyor... Derecesini yükseltiyor ya da onu temizliyor. İkisinden biridir. Her halukarda Allah ona kazanma imkanı vermiştir. Onun için la ilahe illallah demek lazım. Eğer la ilahe illallah verse, bütün varlığın Allah'a ait olduğunu, kendi baş gözüyle, nefsiyle de Allah ile bakar. Allah ile bir kul bakarsa, insanlara bakarken kendini onlardan ayırmaz, ayıramaz. Hepsine insan kardeşim der. İnsan kardeşim, mümin kardeşim, müslüman kardeşim ya da insan kardeşim der. Allah'ın hepsine toplu halde muamele ettiğini bilir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, öyle bir gazaptan sakının ki, o geldiğinde bir tek zulmedenleri kapsamaz. Hepinizi toptan kapsar. Hepinize birden muamele yapıyorum dedi. Yani siz birbirinize ya cennet olur ya da cehennem olursunuz. Ya Allah'ın rahmeti olur ya Allah'ın gazabı olursunuz. Gerçek manada la ilahe illallah diye insanı kendinden ayrı görmez. Kendini kardeşinden ayrı görmez. Bir görür. Yani ne de ben oyum o da ben. Hepimizin taşıdığı ruh aynı ruh. Allah'ın kendinden nefretiği ruhtur. Ve Allah'ın bize olan nazarı aynı nazar. Bizi birbirimizle imtihana tabi tutar kazanalım diye. Gönlümüz cennet olsun diye. Ama birbirimize cehennem olma ihtimali de var. Birbirimizi seversek, yardım edersek, birbirimiz için hayır olursak, rahmet olursak, ikram olursak, güzellik olursak birbirimize cennet oldu. Karşımızdaki bize cennet oldu. Ama ona edersek, merhametsizlik yaparsak, ikram etmezsek, aç bırakırsak, ona şerl olursak, sıkıntı verirsek o da bize cehennem oldu. Ama bu tercihi herkes kendisi yapıyor. Kur'an Hazreti Musa'ya cennet oldu. İblis, Hazreti Adem'e cennet oldu. Cenneti kazanmasına sebep oldu yani. O hakta durdu, doğru yaptı, hak üzerinde direndi, sabretti, kazandı. Yani karşımızdaki kim olursa olsun, hali ne olursa olsun, o bizim için kazanma imkanıdır. Bir de bu Allah'ın emriydi. Ne buyuruyordu? Allah asra zamana yemin ediyordu. Daha doğrusu insanın ömrüne yemin ediyordu. Ömrüne yemin olsun ki hayatına yemin olsun ki yaşadığın hayata yemin olsun ki seni o hayata tabi tuttuğun imtihanlara yemin olsun ki vel asr innen insane lefi khusr muhakkak ki bütün insanlar hüsrandadır. İlla dedi ancak yani bunu yapmazsan bir tek kurtuluşta olanlar illa sonra gelenlerdir. İlla lezine amelu iman edenler ve amelu salihat salih amel işleyenler ve tavası obil hakkı ve tavası obil sabr iman edenler salih amel işleyenler salih amel insanın insana insanın varlığa, insanlığa yaptığı hizmettir, yardımdır, destektir. İster manevi olsun, ister zahiri olsun. Kendisi için yaptıklarına Allah mühsinat diyor, güzellik. Diğer insanlar için yaptığına salih amel diyor, İslah edici amel. Vetavasav hak ve tavassav bis sabr. Sabrı tavsiye edenler, hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye ediyor. Hak nedir? Allah'ın vahyettiğidir. Hak Allah'ın ismidir. Allah'a kulluğu tavsiye edenler. Allah'ın emrettiğini tavsiye edenler. Birbirine vasiyet edenler. Birbirini hakka çağıranlar. Hakka çağırırken sabra çağıranlar. Hayat karşısında, imtihan karşısında sabra davet edenler, sabrı tavsiye edenler. Başka bir ayet kelime de ve tavassav bil hakki ve tavassav bil merhamet. Hakkı tavsiye edenler merhameti, birbirine merhameti tavsiye edenler müstesna. Allah'ın rahmetini davet ediyor. Merhamet etmeye davet ediyor. Allah'ın emriymiş. Birbirinize cennet olun dedi. Birbirinize cennet yolunda, ikrama nail olma yolunda birbirinize yardım edin. Birbirinize destek olun. Ya beni ilgilendirmez deyip, Hakka, sabra, merhamete davet etmeyiz. Ya da bu Rabbim böyle emretmiş. Yoksa bunun sonu hüsrandır. Yapmazsam hüsrana uğrarım. Rabbim söylediyse doğru söylemiştir diyoruz. Ayetleri okurken sonunda ne diyorduk? Sadakallahu azim. Azim olan Allah doğruyu söylenmiştir. Bunun dışında kim bir şey söylerse o da yalan söylemiştir Kıl namazını otur evinde cennete gidersin diyen yalan söylenmiştir. Hakkı, sabri, merhameti tavsiye etmeden, birbirimize yardım etmeden, sadece lafla değil. Elimizden geleni yapmadan hüsrana uğrarız. Kaybederiz. Hüsran zarar etmek demektir. Neyden zarar ediyor? İnsanlığından. Rabbinin kendisine nefret ettiği o zarar ediyor. Allah onu İslam fıtratı üzere yaratmış... İslamını, Allah'a teslimiyetini kaybediyor. Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu kaybediyor. İnsanlığını kaybetti. Dolayısıyla Rabbini kaybediyor. Hüsran. Allah ile bakanlar gerçek manada la ilahe illallah diyenler. Allah'ı her şeyin sahibi olarak görür ve buna iman eder. Aynı şekilde dinin sahibi de Allah'tır. Din demek hayat biçimi demektir. Allah kim nasıl yaşıyorsa o onun dini buyurur, onun dini. Hayatımız neyse dinimiz olur. Ama bir de Allah'ın dini var. Allah'a göre hayatı yaşamak demektir bu. Eğer din Allah'ınsa kullar da O'nundur. Kullar Allah'ın dinini kabul eder. Allah'ın dinine girer. Allah'ın yoluna girer. Dolayısıyla Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanır. Allah'ın vahdettiği cenneti kazanır. Din budur. Ama bazıları kendini dinin sahibi zannediyor. Dinin sahibi. Kendisi dine gireceğine, sirat-ı müstakime gireceğine, din bende diyor, sirat-ı müstakim bende diyor. Yetmez. Peygamber de bende diyor, o da yetmiyor. Allah benimdir diyor. Eğer sen benim gibi inanırsan, iman edersen, sen benim gibi yaparsan, benim fikrimi söylersen, savunursan, sen Müslümansın. Değilsen, sen de Müslüman değilsin. Niye? Din bende diyor. Din, din sahibiyim diyor ben. Bunların içmi Müslüman. Böyle Müslüman olur mu? Böyle iman olur mu? Sen eğer Allah'ın kulüysan, Allah'a kulluk yapmaya çalışman gerekir. Kullar Allah'ındır. Hiç kimse kimsenin hesabını görmeye yetkili değildir. Allah böyle bir hakkı kimseye vermemiştir. Kimse kimsenin kalbini yarıp bakamaz. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Ben insanların kalbini yarıp içine bakmaya gelmedim. Biri La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dediyse o onu Müslüman olarak kabul eder. Öyle ki arkasında 36 tane münafık var. Namaz kılıyor. O onları biliyor ama söylemiyor. Kimseyle kovmuyor. Karışmıyor da. Niye? Biri La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demiş o kovmadıysa, bildiği halde kovmadıysa, Allah ona gösterdiği halde, vahyettiği halde kovmadıysa, hiç kimse, kimse hakkında eğer, la ilahe illallah, muhanna nuratulullah dediyse, kovma hakkına sahip değildir. Ona, sen Müslümansın, Müslüman değilsin, sen mümin değilsin deme hakkına sahip değildir. Hangi hakkı sahiptir? Herkes, bütün müminler. Hakkı olduğu gibi ortaya koyar. Yani, Allah'ın vahyini olduğu gibi ortaya koyar. Allah böyle buyurmuş. Herkes kendine baksın. Mümin midir değil midir? O hesabını yapsın. Sen hesap görücü değilsin. Allah öyle buyuruyor. Hesap görücü, Allah yeter değil. Hesap görücü olarak. Hiç kimse kimsenin hesabını göremez. Onun için hangi cemaatten olursa olsun, hangi tarikatten olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, o ki insandır, o senin insan kardeşin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, o senin mümin ve Müslüman kardeşin, onu öyle kabul etmek zorundasın. Kabul etmezsen Allah'a ters düşersin. Ben dinin sahibiyim demiş olursun, yetmez. Ben Allah'ın sahibiyim demiş olursun, küfre girersin. Allah senin baban malı midir? Böyle bir şey olur mu? Sen kulluğunu yapmaya bak. Allah sana ait olmaz. Sen Allah'a ait olmalısın ki kul olmuş olasın. Ablılığı, kulluğu kabul etmiş olasın. Kendini Allah'a kabul ettirmeye çalış. Kulluk bu demektir. Kulluğumuzu Allah'a yapacağız. Kendi kulluğumuzu Rabbimize kabul ettirmeye çalışacağız. Başkalarının hesabını görmek bizim işimiz onlar hakkında hüküm verip cennete ya da cehenneme göndermek bizim işimiz değildir. Kulluk bu değildir, İman bu değildir. Tevhid bu değildir. Doğru anlamak gerekiyor. Doğru iman etmek gerekiyor. Doğru anlaşılmadan doğru iman olmaz. Allah ayet-i kerimede buyrıyordu. Allah onlara işlerini süslü gösterir. Yaptığını güzel gösteriyor. Kulun Rabbine karşı edepli olması gerekir. Kul olmaya, abd olmaya çalışması gerekir. Aciziyetini bilmesi gerekir. Acizliğini bilmesi gerekir. Hiçbir şey bilmediğini bilmesi gerekir. Allah ona neyi öğretmişse, doğruları bir tek Allah'ın ona öğrettikleridir. Gerisi, gerisi vehim gerisi hayat, gerisi zan, gerisi şeytanın verdiği vesvese, kimden, nereden öğrenirse öğrensin, bu böyledir. Ancak Allah'ın ona öğrettiği, yani Allah'tan öğrendikleri, Allah'ın vahyinden öğrendikleri gerçek ilimdir, haktır, doğrudur. Allah bu ayda bu gecede Adir gecesinde vahyi indirmiştir. Vahiy inmeye başlamıştır daha doğrusu. Yoksa vahyi bütünüyle almak zaten mümkün değildi. Vahiy vahyi indirmeye başlamıştır. Eğer biz de gönlümüzü açarsak Allah'tan vahyi alacağız. Allah'tan vahyi almak demek ayetlerin anlamlarını Allah'ın hikmetini, muradını anlamak demektir. Anladıkça o açılır. Allah buydu ha senin gönlüne vahiy başka bir manayı açar. Allah ayet-i kerimede onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar buyurmuştu. Ayetleri okudukça, anladıkça, tefekkür ettikçe imanımız artıyormuş. Allah söyledi. Bunun dışında hangi kitabı, hangi sözü okursan oku, imanın artıyor mu? Artmaz. Bir tek Allah'ın vahyiyle, ayetleriyle artıyormuş. Allah vahyini yaparken kendi kitabına, Kur'an'a isimler vermiş. İsimlerle onu anlatmış, zikretmiş yani. Ben bir kısmını söyleyeceğim. sadece isimlere baksak Kur'an'ın bize neler kazandıracağını anlarız. Allah Kur'an'a mucize dedi. Onlar mucize istiyor buyurdu ayet-i kerimede. Allah'ın bu kitabı indirmesi mucize olarak yetmez mi dedi? Al sana mucize? Kur'an'ın mucizesi neydi? Allah bütün peygamberlere mucizeler vermiş bütün peygamberlere verdiği mucizeler onların zamanlarıyla mekanlarıyla kayıtlidir o anda mucizeyi göstermiş yani Resulullah Efendimiz'e verdiği mucize kıyamete kadar baki olan Kur'an'dır öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Allah'ın bana verdiği mucize kıyamete kadar baki olan kitabı Kur'an'dır Kur'an nasıl bir mucize? Öyle bir mucize ki müşriği en kötü halden alır gökteki yıldızlar gibi sahabe yapar. Sahaben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. O gökteki yıldızlar gibi olan sahabe daha önce batalın içindeydi. Müşrikti. Puta tapıyordu. Zümr ediyordu. Her türlü yanlışı yapıyordu. Öyle değil mi? Bu Kur'an'ın mücizesidir. Bu mucize kıyamete kadar bakidir. Kim Kur'an ile buluşursa, yani onu dinlerse, Allah'ın kitabını ciddiye alırsa, ayetlerini okursa, anlarsa, üzerinde tefekkür ederse, ayetlerini imana dönüştürürse, ahlaka dönüştürürse, amele dönüştürürse, yükteki yıldızlar gibi sahabenin aynısı olur. Onlar da insan... Kıyamete kadar gelecek olanlar da insandır. Allah hiç kimseye torpil yapmaz. Yani şimdi biri sahabe gibi yapsa onun kazandığını kazanması gerekmez mi? Kazanmazsa Allah zulmetmiş olur. Haşa. Böyle bir kelime kullanılabilir mi? Onlar özel insanlardır. Allah onlara ikram ettiği demek Allah'a yapılan en büyük saygısızlıktır. Kim söylerse söylesin. İnsan. Herkese çalışmasının karşılığı vardır buyurdu Allah. Herkeste çalışmasının karşılığı vardır. Yani sen yapacaksın, kazanacaksın da Allah vermeyecek. Oldu mu öyle? O çalışmamış ona verecek. Sen ayeti inkar ettin. Herkese çalışmasının karşılığı, çabasının, gayretinin karşılığı vardır. Ayetini inkar ettin. Sen Allah'ı zulümle suçladın demektir. Onun için o zaman ya da bu zaman yoktur. Şimdi biz kitabımızla eğer tanışırsak, buluşursak, seversek, iman edersek, Rabbim bunu bana indirmiş, Rabbim bunu bana söylüyor dersek bizi diriltir. Onunla diriliriz. Allah ile diriliriz. Allah'ın vahyiyle diriliriz. Biri insan iman eden insandır. Ölü insan iman etmeyen insandır. Biri insan Rabbini dinlerken, kelamını okurken, dinlerken anlayan insandır. Ölü insan Rabbini dinlerken bile anlam yandır. Ne buyurdu? Resul'un, sağırlara sen mi işitireceksin? Adam sağır. Resul'un ölülere sen mi işitireceksin? Adam ölmüş diyor. Biridir, karşındadır. Seni dinler gibi görüyorsun ama adam ölmüş. Gürülmemiş. Allah kitabına kitap dedi. Kitap başlatken söylemiştim harfler yan yana geldiğinde kelimeleri, kelimeler yan yana geldiğinde cümleleri, cümleler yan yana geldiğinde kitabı oluşturur. Kur'an dedi, okunan. Eğer kelime manası yok, Kur'an. Kare'e okudu Kur'an okunan. Kur'an, kelime manası itibariyle ağzına kadar manayla dolu olan. Her bir kelimesi Ağzına kadar manayla dolu olan, ezeli ve ebedi olan, evvel ve ahir olan Allah'ın kelamidir. Onun için manası sonsuz ve sınırsızdır. Kur'an deyince, biz elimizdeki o yazılı, mushafi anlıyoruz, o Kur'an değildir. Kur'an, onun içindeki manadır. Ezeli ve ebedi olan, onun içindeki manadır. Yoksa evteki yazılmış mahluktur zaten öyle değil bir kağıttır o. eğer okunmuyorsa biri okumuyorsa onun Kur'an'ı yoktur okumak deyince anlamayı anlamak gerekir, anlamak ister dinlesin, ister okusun anlamadıysa bu durumda onun Kur'an'ı olmaz Allah Kur'an'a Furkan diyor Furkan fark ettiren hakla batılı ayıran yanlışla doğruyu ayıran Güzelle çirkinliği ayıran, dünya ile ahireti ayıran, kul ile Allah'ı birbirinden ayıran, <gülüyor> elbitti birinin fırkanı yoksa ayıramaz demektir. Yani Kur'anı yoksa Kur'an'a Furkan diyor. Hakla batırı birbirinden ayıramaz. Güzelle çirkinliği birbirinden ayıramaz. Çirkin iş yapar, yanlış şey yapar, yanlış düşünür, doğru yaptığını zanneder. Ona doğru der. Niye? Furkanı yok. Birbirinden ayrıran furkan kazanmamış. Allah Kur'an'a inzal diyor, tenzil diyor. İnzal başka, tenzil başkadır. İnzal, Allah'ın gökten indirdiğidir. Tenzil ise, o vahiy kulun kalbiyle buluştuğunda, gönlüyle buluştuğunda, yani kul, vahiy haykuru ile buluştuğunda tenzil olur. Allah izhari bir sefer yapmıştır. Yani Kur'an'ı bir sefer indirmiştir ama tenzil kıyamete kadar devam eder. Allah kulunun kalbine her anda vahyi indirmeye devam eder. Hem de melekleriyle. Tenzelü'l-meleiketi <tese> ve ve'r-ruh. Tenzelü'l-meleiketi ve'r-ruh. Melekler tenzil olur. İzahı olmuyor. Gökten indi demedi. Yerdekiyle buluştu dedi. Neyle? Vahiyle. Ne zaman bir ayet üzerinde tefekkür etsen, Allah o vahyin manasını senin gönlüne indirir. Ne zaman Rabbim benden ne istiyor dersen, melekleri onu senin kalbine Allah'ın vahyiyle indiriyor. Her neyi senin kalbine indirirse, o Allah'ın vahyinin bir manasıdır. Yani kul her anda Allah ile muhataptır. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Allah neyi diliyor? Hayri diliyor. Senin için rahmeti diliyor. Senin için güzelliği diliyor. Şeytan da senin için cehennemi istiyor. Tercih senedir yalnız. Senin dilediğin bütün dilekler hayırsa o Allah'tan gelmedir. Allah senin için hayri senden diledi, senin üzerinden diledi. Bu Allah'ın sendeki yakınlığıdır. Evet, yakınlığı daha önce anlatmıştık hep beraber. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Buyurdu. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi ordadır dedi. Allah insanı çepeçevre kuşatmıştır dedi. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz dedi. Senin o güzel gilediklerin var ya hepsi Allah'tan dedi. Allah senin iradene tecelli edip cüz'i iradeni kulli iradesinde evet, tecelli edip sana hayri dilettiriyor, güzelliği dilettiriyor, cenneti istettiriyor. Ama şeytan da senin nefsine yanlış şeyler cehenneme davet ediyor, tercih senendir. Ne buyurdu et i kerimede? Allah sizi karanlıklardan, zulmetten, nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Tercih, tercih senendir. Kaderini tayin et dedi. Kaderini takdir etme hakkı sendedir. Çünkü sana irada vermişim, tercih etme hakkı vermişim. Bu gece takdir gecesi. Tercih get, gecesi. Ya Rabbini tercih edersin, cenneti tercih edersin, ya da şeytanın verdiği vesveseyi tercih eder, şeytana dost olmayı tercih eder, cehennemi tercih edersin, bu tercih sana aittir, dedi. Allah'ı mı tercih ediyorsun? İşte sana vahiy, işte sana kitabım, dedi. Ne buyurdu? Allah'ın ipine hep beraber toplayacaksın sıkı sarıl. Hep beraber sarıl. Allah Kur'an'a zikir dedi. Hatırlatma dedi. Benim sana bu hatırlattıklarımı zaten sen biliyorsun. Kur'an senin gönlünde. Sen bunu biliyorsun. Bu Kur'an sana daha önce verdiklerimi, fatıratında yarattığımı sana hatırlatmak içindir dedi. Sen güzelliği biliyorsun. Kur'an'a nur dedi. Bu gece Kur'an gecesi. Vahyin ilk indiği gece. Dolayısıyla Şerefini vahiden alır. Allah'ın kitabından, Kur'an'dan alır. Onun için Kur'an'ın ne olduğunu anlamamız için sadece isimlerine bakıyoruz. Kur'an'a nür dedi. Ne buydu ayet Kerim'e de? Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur. Onun nuru olmaz dedi. Kur'an'a nür dedi. Kim ayetleri bilmiyorsa, dinlememişse, anlamamışsa o karanlıktadır. Onun aklı karanlıktadır, gönlü karanlıktadır, beyni karanlıktadır. Eğer Allah'ın vahyiyle nurlanmamışsa, yolunu Allah'ın vahyiyle bulmamışsa, elbette ki Resulullah Efendimiz bunun neresinde? Canlı Kur'an. Onun hayati Kur'an, o canlı Kur'andır. Sünnet demek doğru değildir. Sünnet, adet manasına gelir. Allah hiçbir ayette sünnet kelimesini kullanmaz. Kullandığı yer vardır. O da sünnetullah diyor. Allah'ın adeti. Resul'ün sünneti diye bir şey yok. Resul'ün sünneti canlı Kur'an'dır. Allah'ın emrettiği her neyse o onu yapmıştır. Ona sünnet dediler. Sünnet o değil. O canlı Kur'an'dır. Yani sünnet demek, sünneti nasıl anlamak gerekiyor? Kur'an'ın hayata yaşanma şekli, yaşanma biçimi. Sünnet Kur'an'ın beyanıdır. izahidir, Açıklanmasıdır yani. Allah Kur'an'a huda dedi. Hidayet dedi. Allah'a giden yol, hidayet. Kur'an'a ruh dedi. Allah ve Resulü sizi ruha, hayat verene davet ettiğinde... Onun davetine hemen icabet edin buyuruyordu. Ayetlerine ruh dedi. Kitabına ruh dedi. Kur'an'a şifa dedi. Müminler için şifadır dedi. Eğer biri mümin olarak Allah'ın ayetlerini okursa, onun gönlüne, hastalığına şifa olur. Bütün gönül dertlerine, nefis dertlerine deva olur. Şifa. Ama hasta olanların da hastalığını arttırır dedi. Eğer hastaysa hastalığını arttırır. Kafirlerin, zalimlerin hastalığını arttırır. Niye? Allah'ın kerami olarak okumuyor ondan. Dinlemiyor ondan. Sıradan birinin kerami gibi okuyor, dinliyor ya da. Allah Kur'an'a beyan dedi, açıklama. Beyan etme, izah etme. Allah izah ediyor. Neyi izah ediyor? Her şeyi. Allah kendini tanıtıyor, peygamberi tanıtıyor, insanı tanıtıyor, insanı insana tanıtıyor, hayatı insana tanıtıyor, nasıl yaşanması gerektiğini tanıtıyor, beyan ediyor, cenneti tanıtıyor, cehennemi tanıtıyor, hesabı tanıtıyor, tanıtmadığı hiçbir şey yoktur, beyan etmediği, açıklamadığı hiçbir şey yoktur, beyan. Allah kitabına hak dedi, hak Allah'tır, hak onun sözüdür. Başka hak yok. Eğer birinin sözü haksa vahye ters düşmediği için, denk düştüğü içindir. O hak vahyin hakkıdır. Allah'ın vahyettiği haktır yani. Bunun dışında hak olmaz. O zaman herkesin hakkı Allah'ın kitabından hak olan kitabından öğrenmesi gerekir. Allah Kur'an'a mevza dedi, vahaz dedi üyüt dedi. Allah size öğüt veriyor. Allah size vaaz veriyor buyuruyor ayet-i Allah Kur'an'a belak dedi. Bellik. Bellik söz. Bellik kelam. Yani zor anlaşılan hakikatleri çok böyle açıklayıcı, veciz olarak beyan eden kelam dedi herkesin anlayabileceği şekilde izah eden kelami dedi. Allah kitabına mübarek dedi, mübarek, bereketli demek, kutsal demek, bereketli demek, nimetleri kesintisiz olarak gelen demektir. Hangi ayet olursa olsun, hangi süre olursa olsun, onu okuduğunda onun o bereketli olarak nimetleri sana gelmeye devam eder. İstersen günde yüz bin sefer oku, her seferinde her bir harfine on sevap alıyorsun. Bu zahri olarak okumaya karşılık aldığın sevap, bir de manevi sevap var, imam imanını arttırıyor. Allah'a muhabbetini, yakınlığını arttırıyor. Allah bir de orada, oradan sana başka bir mana açtığında, tefekkür ettiğinde, işte mübarek kelam, bereketli kelam nimetleri sürekli, daimi olarak devam eden kelamıdır. Allah kitabına rahmet dedi, insana rahmet oluyormuş rahmete erdiriyormuş kitabına beşir dedi nezir dedi, şahit dedi yani müjdeleyen uyarıp ikaz eden aynı zamanda örnek kitap hem Allah müjdeliyor iman edip salih amel işleyenleri Allah uyarıyor iman etmeyenleri, kafirleri, münafıkları, müşrikleri, zalimleri uyarıyor, cehennemle uyarıyor, gazabıyla uyarıyor. Bir de ona şahit dedi. Neyin şahidi? Hayatımızın şahidi. Kıyamet günü hesap kitabımızın şahidi Allah'ın Kur'an'ıdır, kelamidir. O gün herkese kitabını veririz. Şahit olarak da kitabımızı getiririz, kitabımız hakkı söyler dedi. Onun amelini, amel defterini, kitabını Kur'an'ın ölçüsüne, şahitliğine sunarız dedi. Kur'an doğrudur dediyse, doğrudur. Yanlış dediyse, yanlış. Bu mümindür dediyse, mümin. Değil dediyse, değildir. Şahitliği kim yapıyormuş? Kur'an. Dünyada da böyledir, akilette de böyledir. Evet. Kitabına mümin dediği, Açık olan, apaçık olan, aziz dedi, şerefli kullar, Allah'ın kitabı ile şeref kazanır, onunla aziz olur. İzzet veren, şeref veren kitap dedi. Mecid dedi, gene şerefli. Arş-ı mecid, arşa mecid dedi Allah. bir de mecid diyor, onunla beraber olan yolu arşa çıkar. Arş ile şereflenir. Kendi gönül arşıyla. Gönlü Allah'ın arşı olur. Onunla şereflenir. <gülüyor> Hablullah dedi, Allah'ın ipi. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın buyuruyor. Hakim dedi. Hikmet bahşeden, hikmet kazandıran. Aynı zamanda hüküm veren. Her konuda hükmü Allah veriyor. Bizim de Allah'a göre hüküm verebilmemiz için Allah'ın kitabıyla Kur'an ile beraber olmamız lazım. Müsaddık dedi, sıdk dedi. Tasdik eder. Yani Kur'an tasdik eder. Ya seni tasdik eder ya da seni kabul etmez, reddeder. Sana yalancı der. Eğer Kur'an'a göre müminsen müminsin. Müslümansan Müslümansın. Velîsen velîsın. Yok Kur'an sana sen münafıksın dediyse, müşriksin dediyse, kafirsin dediyse sen kafirsin. Kim kendini nasıl bilirse bilsin, başkaları nasıl bilirse bilsin, tasdik etmesi gereken Allah'tır. Allah'ın kelamıdır. O tasdik etmiyorsa o yalancıdır. Allah kitabına kerim dedi, zikir dedi. İkram eden, ikrama nail kılan, insanı mükerrer kılan, Allah insanı mükerrer olarak yaratmıştı. O ikramı arabilmek için Allah'ın kitabıyla buluşması lazım. Benim kitabım diye sarılması lazım. Onu sevmesi lazım. İman sevmeyi gerektirir. Allah'ın sözünü sevmesi lazım. Eğer kıymetimizi kaybetmişsek, değerimizi kaybetmişsek, şerefimizi kaybetmişsek, Allah'ın kitabını kaybettiğimiz içindir. Ondan uzak durduğumuz içindir. Başka kitapları, başka sözleri Allah'ın sözünün, kelamının önüne koyduğumuz içindir. Onunla buluşursak ne olur? Allah onunla mucizeyi yaratır. En kötü halde olsak bile bizi gökteki yıldızlar gibi yapar. Allah hepimizi Kadir Gecesi'nin hürmetine, Ramazan ayının hürmetine, Kadir Gecesi'yle, Kadir anıyla, Allah'ın Kadir Gecesi'nde vahyettiği kitabıyla bizi buluşturanlardan eylesin. Amin. Kitabına iman edenlerden eylesin. Amin. Onu Allah'ın kelami olarak alıp, okuyup, dinleyip, Rabbini dinler gibi dinleyenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizi rahmetinin içine aldığı kullarından eylesin. Rahmetini erdirdiklerinden eylesin. Amin. Allah bizi canlı Kur'an olan kullarından eylesin. Yolu Kur'an olan kullarından eylesin. Amin. Hayati Kur'an olan insanlardan eylesin. Amin. Allah günahlarımızı mahfiret etsin günahlarımızı temizlesin inşallah. Amin. Allah bize gerçek manada La İlahe illallah demeyi nasip etsin. Amin. Muhammedun Resulullah demeyi nasip etsin. Amin. Allah gönlümüzü aşkıyla muhabbetiyle doldursun. Amin. Bizi kendisine yaklaştırsın. Sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah bizi daimi olarak Kendini Allah'ın huzurunda bilenlerden eylesin. Amin. Rabbini bir an bile unutmayan kullarından eylesin. Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi ona secde edenlerden eylesin. Amin. Onu edenlerden eylesin. Amin. Onun hesabını yapanlardan eylesin. Amin. Onu ciddi alanlardan eylesin. Amin. Onu unutmayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi, Allah'ı unutanlardan eylemesin. Amin kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Amin. Kendine yalan söyleyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahcup eylemesin. Amin. Allah bize sevdiği, razı olduğu bir hayatı yaşamayı nasip eylesin. Amin. Allah bütünüyle bizden razı olmadan, bütünüyle sevmeden huzura almasın. Amin. Hüzure alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi Hüzure aldığı kullarından eylesin Amin. Allah hepinizden razı olsun